çek Kainat, bugün 17 Ağustos Salı, yıl 2010, ay 8, gün 229, Hızır 104 1431 Hicri Ramazan 7, 1426 Rumi Ağustos 4 İstanbul için iftar vakti 20.10 i̇bn Sina Anma Günü ve Haftası 1984 Marmara Depremi Felaketi 1999 Fırtına. Günün sözü: Kendi nefsini yenen insan kuvvetli insandır. Hazreti Muhammed. Büyük Marmara depremi. 11 yıl önce bugün, 17 Ağustos 1999'da sabah karşı saat 3.30'da 45 saniye süren 7.2 şiddetinde merkez üssü Gölcük olan deprem felaketi sonucunda Geriye 15.000'den fazla ölü, kayıp ve yaralıyla enkaz halinde binalar kaldı. Deprem felaketinde yitirdiğimiz insanlarımızın ruhları şad olsun. İbn Sina'yı anma haftası. Batı'da Avicenna diye anılan İslam filozofu ve hekimi İbn Sina 980 yılında Buhara'da doğmuştu. Kendisinden sonra gelen birçok doğu ve batı filozoflarını etkileyen İbn Sina Rönesans filozoflarının sonradan ele alacağı birçok konuyu ortaya koydu ve inceledi. Matematik bilgini doktor ve filozof i̇bn Sina 21 Haziran 1037 yılında Hemedan'da öldü. Yemek listesi gün 229 Pirinç çorbası, etli özbek pilavı, patlıcan kızartması, salata, meyve. Büyük saatli marif takvimi Ma say hello and spin the world turn the page into turning from the stage Father time forever true loves its own and me and you disappear just like the sun when the day is done Merkez Açık Radyo Burası 949 Açık Radyo.com ve Açık Gazete programı başladı Mermaidra ve Volkan Artunçla birliktesiniz abi Haliçova tatilde hepinize günaydın evet bugün Abi Lincoln'a açılışımızı yaptık The World Upside Down The World is Falling Down pardon yani dünya Yıkılıp gidiyor adlı şarkısıyla son yıllarda yaptığı Abbey Lincoln'ın çok başarılı bulunan Abbey Sings Abbey albümünden çaldığımız kendi şarkılarını seslendirdiği bir albümden dinlettik size. Larry Campbell de pedallı çelik gitar çalıyordu ve Scott Kelly de bass eşlik ediyordu Abbey Lincoln'la Lincoln aynı zamanda çok bu biraz önce kulak verdiğiniz e, usta ses e, ve stiline ilaveten çok önemli besteci kimliği de ön plana çıkmış ama yalnız müzisyen kimliğiyle değil onun çok ötesinde tarihe e, bayağı önemli bir sivil haklar mücadelecisi olarak çok erken tarihlerden itibaren geçmiş daha sonraları evleneceği Max Roach davulcu Max Roach'la orkestra şefi Max Roach'la ile birlikte de çok önemli mücadele götürmüşlerdi. Hiçbir zaman taviz vermeden de ömrünün sonuna kadar hem müzik hayatını hem de siyasi ve sosyal mücadele hayatını sürdürmüş önemli bir müzisyen de 80 yaşında hayata veda etti. Dün de söylemiştik. Aslında 14 Ağustos tarihli bir haber bu. Fakat Abel Lincoln'ı dinlemeye ve üzerinde konuşmaya da devam ediyoruz edeceğiz. Dün dergide de, açık dergi programında da ele alınmıştı kendisi. Evet, şimdi haberlere bakalım. Önce 17 Ağustos depreminin yıl dönümü olduğunu söyleyelim. Türkiye'nin önemli bir yani sosyal hayatı açısından da önemli bir dönüm noktası da oluşturduğunu söyleyebileceğimiz bir deprem felaketi yaşanmıştı. Resmi rakamlar biraz önce de Saatli Marif takviminden verdik. 15.000'den fazla ölü kayıp ve yaralı verilmişti. Yani yaralı sayısı sonradan da indirilmişti. Çok 7-10'da şiddetinde bir depremdi ve 45 saniye sürmüştü. Tabii 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde ilginçte bazı şeyler var. Mesela bir yanete baktığımız zaman 17 Ağustos depreminin en büyük suçlusu olarak gösterilen kaçak yapılaşmanın Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin referandum hediyesi olarak meclisin son oturumunda kabul edilen torba yasayla bir kez daha affedildi diye bir haber var. AKP referandum öncesi hazine arazilerinin satışını onaylayan yasayı çıkararak imar affını getirdi diyor. Aslında resmi raporlara göre 17.480 kişinin öldüğü, 23.781 yaralı ve 505 kişinin de sakat kaldığı bildiriliyor. 285.211 konut, 42.902 iş yerinin hasar gördüğü, belirtiliyordu ama e, resmi olmayan bilgilere göre o tarihleri iyi hatırlayacak dinley açık radyo dinleyicileri de kabus gibi günleri e, bazı batı gazetelerinde de mesela yaklaşık o, 30 bin hatta daha fazla 40 bine de varan ölüm vereceği e, ölüm verilmiş olduğu ağır hafif 100 bine yakın da yaralı bahsedildi, e, söyleniyordu ayrıca da 133 bin 683 çöken bina 600 bin kişinin de yaklaşık evsiz kaldığı haberleri vardı yani yaklaşık 16 milyon insanı etkileyen depremin acıları hala sürüyor demiş Biyanet'in haberi ve bu 62 yıldan beri de sürmekte olan imar affı serüveni de Devam ediyor anlaşılan böyle bir şey. Ee, yani zorlu bir geçmişten zorlu bir geleceğe doğru bir geçiş olabiliyor mu ona bakıyoruz. Evet öte yandan tabi Birleşmiş Milletler'in Pakistan'daki sağlıkla ilgili uyarısına da dikkat çekilmesi gerekiyor bunu e, dünya, e, Hürriyet Gazetesi, bugünkü Hürriyet Gazetesi sürmanşetinden Pakistan ağlıyor, dünya bakıyor şeklinde vermiş. 20 milyon insanın Pakistan'daki benzeri eşi menendi görülmemiş sel felaketinden etkilenmiş olduğu belirtiliyor 3 haftaya yakın bir süreden beri devam ediyor şimdi artık sel baskınlarında Binlerce kişinin öldüğü kayıpların sayısının da pek bilinmediği korkunç afetin bilançosunun an be an ağırlaştığı evet. ve dünya bakıyor demesinin sebebi de şu Hürriyet gazetesinin Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Batı'nın yardımlarının da sembolik düzeyde kaldığı görülüyor. Yani afet bölgesini gezen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Kimun'un karşılaştığı manzara karşısında şaşkına döndüğü belirtiliyor. Gerçi kendisi Genel Sekreter Ban son zamanlarda Genel Sekreter seçildiğinden bu yana dünyada nereye baksa şaşkınlıkla karşılaştığı bir durum görüyor. Bu ya kendisinin yetersizliğinden ya da dünyanın da adam akıllı artık kontrolden çıkmış bir duruma geçmesinden dolayı olabilir. Belki de her ikisi birdendir. Geçmişte dünya çapında çok sayıda doğal afete tanık oldum ama hiç böylesini görmemiştim demiş. Yani muazzam miktarlar var gerçekten. ...yani 459 milyon dolar acil yardım e, gerektiği... ...fakat bunun çok az bir kısmının yapılabilmiş olduğu belirtiliyor. Ve aslında olabilecek en büyük facialardan biriyle karşı karşıyayız. Özellikle çocukların durumu... ...yani milyonlarca çocuktan bahsediyoruz... <gülüyor> Yani Pakistan'da en az 3 milyon çocuğun yüksek risk altında kolera ve suyla taşınan diğer benzeri hastalıklardan büyük bir risk altında olduğu söyleniyor. Ya hatırlarda kalınan, belleklerde kalan en büyük felaketin sonucunda Birleşmiş Milletler böyle bir şey veriyor, bilgi veriyor. Kolera başta olmak üzere ikinci bir ölüm dalgasının... Ee, bu kaza bölgelerinde, fecat bölgelerinde kaza diyorum yani sel bölgelerinde vurabileceğinden bahsediliyor. Ve Dünya Sağlık Teşkilatı'nın 140 bin kişiye bir kolera olması halinde yardım edebileceği e, ne karşı hazırlık yaptığı belirtiliyor. Birleşmiş Milletler'in ofisinden de bir açıklama yapılmış fakat hükümet henüz bize karşı bize herhangi bir kolera vakası bildirmedi diyor. 3,5 milyon insandan bahsediyoruz. Zaten 20 milyon kişinin de Türkiye nüfusunun %28'ini oluşturacak bir şey. Evsiz kalmış olan insanlardan bahsediyoruz. 170 milyonluk da bir nüfusu var Pakistan'ın. Kaç kişinin şimdiden daha hastalıklardan ölebileceği bilinmiyor. Fakat durum değerlendirmesi için amansızca umutsuzca diyebiliriz belki de çabalar gösteriliyor tabi çok beklenen durumlar da var hastaların geri çevrildiği de görülüyor mesela gidecek yere hiç olmayan bir kadının nereye gidebilirim diye soran bir kadının bucağındaki serum bağlanmış hasta küçük çocuğuyla havare bir şekilde boş gözlerle bakarak dolaşırken gördüğümüz görüntüleri de vardı bir kolera gibi hastalıkların salgın hastalıkların çok hızlı bir şekilde yayılabileceği ve diğer e, hastalıkların da bununla beraber at başı gidebileceği ve çok ciddi bir tehdit oluşturacağı da Birleşmiş Milletler'in verdiği bilgiler arasında e, muazzam kayıplardan bahsediliyor. 15 milyar dolardan şimdilik Pakistan'ı yeniden inşa etme çalışmalarının sürebileceği söyleniyor. Ve ciddi olarak da protesto gösterilerinin de başlamış olduğu da aslında beklenebilen bir şeyin de görüldüğünü söyleyebiliriz. 20 milyondan fazla insan evsiz kalınca artık hiç kimsenin yetişemeyeceği bir durum var. Hatta şeyler dün de haberlerde söylemeye çalışmıştım açık gazetede. Yani bir yandan ordu darbe yapabilir mi? Bir yandan da bu hallerde darbe yapacak bir ordunun... Iyice, iyiden iyiyet, prestijini tehlikeye düşürebileceği gibi tartışmalar cereyan ediyor. Aynı zamanda da Taliban her türlü gelecek bu yardımları reddedip kendisinin büyük ölçüde yardım peşinde, yardım ettiğini belirten de bazı haberler var. Her yerde Taliban'ın yardım örgütlediğine ilişkin bazı haberler de var. Gayet karışık, şiddetli, öfkeli protesto hareketleri de görülüyor özellikle Sind vilayetinde yüzlerce kurban bayağı ana yollardan birini kapatıp taşlarla ve enkazla kapatıp protesto ediyorlar yardımın yavaş gelmesi durumundan. Bunların videolarını da El Cezire televizyonunda özellikle ...bazen BBC'de de görmek mümkün olabilir. Tabii e, bu durumda... ...en ilginç e, durumlardan biri de işte... ...iklim değişikliği tartışmasının... ...Pakistan'daki bu sellerle birlikte... ...gündeme nihayet geliyor olması. Gerçi bunu mesela bugün Hürriyet Gazetesi... Tek görebildiğim kadarıyla e, birinci sayfadan manşetine taşıyan en önemli e, gazete tek gazete diyebilirim Hürriyet olmuş ama o da tabi bütün meselenin özüne ilişkin bunun küresel iklim değişikliğiyle ya da e, şeyle ilgili olarak e, küresel ısınma ile ilgili olarak bağlantısını kurmayı başaran bir gazte olduğunu söyleyemeyeceğiz. Hiçbir gazte yok. İşin ilginç tarafı şöyle de söylenebilir. İlk defa bu aşağı yukarı bu konuda küresel iklim değişikliği ve bunun getirebilecekleri ve buna karşı yapılabilecekler konusunda çok uzun bir süreden beri yayın yapmaktayız ve bütün bunların da olabileceğini daha geçen yılki yayınlarda e, bu da sıcak mı gelecek yıl Ağustos'ta cehennem gibi bir şey yaşamamız çok mümkün diyor bilim adamları diye söylemiştik onların hepsinin gerçekleştiği bir durumdayız ama ilk defa ben bunca yıldır ilk defa birinci sayfadan verilmiş olduğunu görüyorum International Herald Tribünun dünkü nüshasında aşırılıklarla dolu bir yazın şeye işaret ettiği küvesel ısınmaya işaret ettiğini 3 Birinci sayfanın üç önemli haberinden biri olarak ayırması bile ilk defa rastladığım bir şey. Justin Giles imzalı bir haberde üçte fotoğraf koymuştu birinci sayfasına. Birincisi Pakistan'dan korkunç bir şey. Bir helikopterin yardım atmasının çamur deryası içindeki sersefil insanlara. Bir ikincisi Rusya'daki orman yangınları cayır cayır yanmakta olan orman yangın Malinovka kasabasındaki e, mücadele etmekte olan itfaiyecilerin bir görüntüsü vardı. Binlerce kişinin hayatına mal oldu ve milyonlarca e, hektarda tahıl yanıp kavrulmasına yol vardı haberin altında ve üçüncü olarak da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çeşitli fırtına ve sel haberlerini yansıtan bir fotoğraf vardı. Chicago'da Haziran'da bir Büyük fırtınada tersine dönmüş şemsiyelerde çılgın gibi koşturan yayalar ve arabaların ışıkları. Elektriklerinde kesildiği bir durum. Yani New England bölgesi ve Güney Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyini vuran sellerden bahsediyorlardı. İlk defa olarak işte onu da gayet ihtiyatlı bir dille vermiş oluyorlar ama ekstremlerin bulunduğu bir yazın acaba küresel e, sınmaya bağlanabilir mi şeklinde bir şey veriliyor. Tabii ki bilim insanlarının illa şu fırtına bundan meydana geliyordur dememesi normal ama onun dışında da herkesin artık sadece gözünü açmasının herhangi bir şey yapmasına düşünme, düşünmeden Karar vermesine imkan verecek netlikte olmasına rağmen olayların tabii insanların tipik bir şey medyanın ve şirketlerin de büyük bir gözlerini başka tarafa çevirmesi olayından bahsediyoruz. Gene de bunu da önemli bir kazan çanesine katmalıyız bilmiyorum. Müjdeler olsun. International Herald Tribune gazetesinin dün birinci sayfasından ilk kez veriliyordu. Tabii başka tuhaflıklar da var. Biraz da onlarda onlara değinmekte yarar var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama turizmin darbe almaması ve halkın Florida'da tatil yapmaya devam etmesi için kızı Sasha ile petrol felaketinin yaşandığı Meksika körfezinde yüzerken görülen bir fotoğrafı vardı. Bunu Türkiye'deki e, insanların Hepimizin kolaylıkla hatırlayabileceği yani bir önceki kuşaktan biraz daha fazla bahsediyor olabilirim. Tabii 1980'lerin sonunda Çernobil nükleer faciası ortaya çıktığı zaman 12 Eylül darbe yönetiminin, generaller yönetiminin bakanlarından birinin hatta darbecilerin başı olan Kenan Evren'in de bu Çernobil faciası karşısında bakın çay içiyoruz bir şey oluyor mu bize demelerini göstermesini hatırlayacaklardır. Çeşitli bu gibi görüntüleri hatırlayan dinleyicilerimiz olursa. Evet Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama da işte beşinci kez bölgeye gitmiş. Dokuz yaşındaki kızı Sasha ile denize girmiş ve Amerikalılara tatillerini petrol sızıntısı nedeniyle ekonomisi ve turizmi zarar gören bölgede geçirsinler çağrısında bulunmuş. Ayrıca Obama çifti kızlarıyla plajda mini golfte oynamışlar. Meksika körfezinin güvenilir olduğu mesajını vermişler. Benim dikkatimi bir şey çekti yalnız burada. Lindin diye de bir önemli yazar ve şair var. Onun da dikkatini çekmiş. Ee, aynı şekilde ee, tek bir fotoğrafı binlerce e, fotoğraf çekilmesi beklenirken... Bütün basına dağıtılan fotoğraflar arasında bir tek Obama'nın kızı Sasha ile çekilmiş tek bir fotoğrafı vardı. Neden acaba derseniz e, herhalde Lindin de öyle yazıyor. Vietnam kökenli bir Amerikalı şair ve yazar ve aktivist olan Lindin diyor ki ee, bir yandan sesini duyar gibiyim diyor e, Michelle Obama'nın çık o koreksit dolu asit dolu e, denizden kimyasal denizden çabuk çık kızımı da çıkart barak diye bağırdını da duyar gibi oluyorum diyor gerçekten de tek bir fotoğraf çekilmesi ilginç dolayısıyla aslında bu bu gibi e, sembolik eylemlerle daha ne kadar tabi tamamen bir gösteri toplumuna dayalı olduğu için ...gözden uzak, gönülden de... ...Irak olması beklenen bir durum. Ee, kolaylıkla... ...böyle idare edilebileceği... daha ...bir süre daha idare edilmesi... ...bekleniyor mu acaba diye... ...düşünmek mümkün. Fakat şöyle de bir şey söyleyebiliriz. Şimdi mesela... E, ...Pakistan'da da... ...hem... E, başbakan Gilani hem de çok ağır bir gecikmeden sonra başkan zardari yeni pakistan kuracağız ve eskisinden daha iyisini yapacağız çok 1947'de hindistan'dan ayrıldığımız zamankinden daha fazlasını yapacağız diye ulus devletinin çözümlerini öngörüyorlar bu da eğlenceli bir durum yaratıyor tabi fakat her an kızılca kıyametin kopmasının da beklenebileceği bir ortamdan bahsediyoruz. Ee, Pakistan'da öyleyken Rusya'da da orman yangınlarını söndürmek için bizzat kahraman kovboy daha doğrusu kahraman casus Putin bu sefer yani belden yukarısı çıplak değil ama pilot kabininde görüyoruz kendisini. Ve yanındaki asıl pilota soruyor şu düğmeye mi basacağım söndürürken daha doğrusu yangın söndürme düğmesine bastıktan sonra çekmişler onun da fotoğrafını filmini nasıl iyi bastım mı düğmeye diyor tamam çok başarılı yaptınız sayın başkan diyorlar Rusya'daki şeyde de böyle filmler de var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde Obama yüzüyor Rusya'da Putin uçuyor. Çin'de başkan büyük şeyler arasında korkunç sel felaketleri arasında Komünist Partisi'nin başkanı ve başbakanı olan Vau da enkaz kaldırıyor. Bizzat altına girip korkunç bir şeylerin altında muazzam bir yıkıntı yarattı Çin'deki felaket sel felaketi de binlerce insan öldü ve kayıp. ...ve Çin'in tarihinde gördüğü... ...en büyük sellerden biri olduğu belirtiliyor... ...onlar da enkaz kaldırıyorlar ama... Baş, ...başbakan... ...halkın içinde o da kürek sallıyor... ...enkazın altında insanlar çıkarıyor... ...ve hatta bir günlük yas ilan ediyorlar... ...ve böyle... ...şakırt diye bayrakları açarak... ulusal Çin... ...Çin her şeyi alt eder... Bunun da üstesinden gelecektir tarzında konuşmalar yapılıyor, kararlılıklar. Öte yandan Hindistan'da, Keşmir'de büyük bir sel felaketi de orada oldu. Hindistan'ın yetkilileri de burada hemen duruma vaziyet etmiş durumda görünüyorlar kendileri. Türkiye'de de. İşte Başbakan Erdoğan da çevrecinin daniskası olarak su akar Türk bakar sözünü tersine çevireceğiz deyip hidroelektrik santralleri bu sefer su akar Türk yapar diye bir e, slogan kullanarak suyun sahibi olmadık ki diyerek dünyadaki e, suyun hiçbir kimsenin sahibi e, hiçbir kişi ya da kurumun suya sahip olamayacağını ve suyun herkes için başta yaşama olmak üzere en temel hak olarak Birleşmiş Milletler'de de kabul edildiğinin günlerde yapıyor bunu. Suyu satmadık ya sadece kullanım hakkını verdik diyor. Kimin suyunu kime vermiş olabileceği konusunda da en ufak bir açıklama yapmak gerekçesini duymadan ee, ve bu minvalde devam eden harika bir dünyayla yaşıyoruz yani Obama yüzüyor Putin uçuyor Çin'de başkan enkaz altında Pakistan'da Zardari pa Pakistan'ı yeniden kuruyor Türkiye'de de suyu dağıtıyorlar Türk yapıyor su akıyor Türk yapıyor yalnız bunun bu şekilde ne kadar devam edebileceği konusunda çok ciddi kaygılarında belirtilmiş, belirtilmekte olduğunu söyleyelim. Yani insanın küresel kaynakları her zamankinden daha da büyük bir hızla tüketmekte olduğu da dünkü haber 16 Ağustos tarihli The Telegraph gazetesindeki haberlerden biriydi. Ve bu dayanılmaz tüketimle beraber New Economics Foundation diye bir kuruluş var. Ee, onun çok daha fazla yiyecek, yakacak ve diğer kaynakların tüketilmekte olduğu her yıl daha fazla. Ve en önemli ekosistemlerin yani okyanuslar ve yağmur ormanlarının kendilerini canlı tutabilmesi için gerekenin çok üstünde bir zorlama yarattığı da belirtiliyor Earth Overshoot Day diye bir şey var Yani hedefin ötesine geçen Bir atış durumu söz konusu O da 21 Ağustos'ta yapılacak Bu seneki o Yani dünya sermayesini tüketmekte Ne kadar bu benzetme yeterli midir değil midir bilmiyorum Tabir caizse dünya sermayesini tüketme durumu bu sene geçen yıla göre bir ay daha öne alınmış. Geçen yıl 23 Eylül'de dünya tüketimi borca geçmiştik. Yani Eylül'e geldiğimizde bütün kaynakları tüketebileceğimiz miktarı aşmıştık. istihab haddini eskilerin deyimiyle söyleyecek olursak şimdi ise 21 Ağustos'ta aşılacağı hesaplanmış. NEF adlı bu Yeni Ekonomi Vakfı New Economics Foundation adlı kuruluşun başkanı politika yönetmeni Andrew Sims'te yani ağır tüketimle daha fazla bunun söz konusu bile olamayacağı bu şekilde sürdüremeyeceğimizi tüketici kültürünün her bir şeyin reklamını yapıp sürekli bisküvileri ve çikletleri şunları bunları tüketerek bu işi Bitireceğiz Demiş Tüketici kültürü çok büyük bir tehlikeye yaratıyor Yani ekolojik olarak e, Yorganımıza göre Ayağımızı uzatmanın çok ötesinde Olduğumuzu söylemişiz e, Söylemiş durumdalar Yani Eee Vaziyetin vahametini daha fazla anlatmanın e, imkanı var mı bilmiyorum. Ama nihayet ilk defa bunun küresel iklim değişikliğine ve küresel ısınmaya bağlanmış olmasından da mutluluk mu duymalıyız? Yoksa kaçacak yerimiz olmadığı için de kulaklarımızı tıkayıp diye bağırmalı mıyız? Onu da bilemiyorum. Ama... E, e, Bütünüyle yani Pakistan'dan başlayacak olursak Pakistan, Rusya, Çin e, hatta arada da işte Hindistan'da da e, 500'lükten fazla insanın da anisellerle kaybolup gittiği birçoklarının da kayıp olduğu e, birkaç Keşmir'den de bahsediyoruz. E, bütün bunlar tabii e, şimdiye kadar da önce üzerinde durulmamış olmasına rağmen. Tibet e, platosundaki yani Himalayalardaki buzulların erimesinden de gelebileceğini çok da önce kurak, e, kuraklık olmadan önce bütün bu büyük sel felaketlerinin Hindistan'da, Hindustan e, ve başka nehirlerin kaynaklarında görüleceğini söylemişti bilim insanların işte bütün söyledikleri tek tek ve kesinlikle gerçekleşiyor. Ee, Avrupa'da da en az 15 kişinin öldü. Orta Avrupa ve Baltık ülkelerinde Grönland'dan da e, muazzam bir parçanın da koptuğu 20 büyük ada büyüklüğünde bir parçanın da kopup gittiği 100 mil kare yani 260 kilometre karelik bir parçanın da koptu biliniyor ve bütün bunların da aslında bir çöküşün ifadesi olduğu apaçık ortada, Iowa bir yandan sulara gömülüyor. Kuzey kutbunda işte buzul kopuyor. Seller, yağ, şeyler, yangınlar ve korkunç sıcak dalgaları artık kaybedecek bir an bile kalmadı insanlar tarafından belirtiliyor. Ve en ilginç tarafı da 2007'de IPCC raporunda... Hem Rusya'daki hem Pakistan'daki hem Çin'deki hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde bu görülen bu dört büyük son saydığımız son on gün içinde tanık olduğumuz dört büyük yerde felakette çeşitli boyutlardaki felaketlerin tamamı 2007 raporunda hükümetler arası iklim değişikliği panelinin o çok kınanan ve sahte yanlış şeyler söylediği belirtilen e, kurulun raporunda açıkça görülüyor hem büyük ürün kayıpları olacağını Rusya'da söylemişlerdi Pakistan'da da çok sayıda insanın e, perişan olacağını ve bu yıllığı görülecek en bu yüzyılda görülecek en büyük şeylere e, tanık olacağını ta 2007'de 3 yıl önce söylemişti bunlara tanık olunacağını Çin'de de aynı şekilde büyük seller ve toprak kaymaları heyelanlar olacağını söylemişlerdi 1950'lerden bu yana 7 kat arttığını çünkü ulusal çapta ölçmüşlerdi ve daha da çok bekleniyordu Amerika Birleşik Devletleri'nde de çok daha fazla aşırı yağmur olaylarının ve sellerin görüleceğini söylemişlerdi. Onlar söyleye dursun. Bir çeşitli insanlar da de, iklim deve kuşları diyor diyor onlara da Erik Pika şeyin yeni Friends of the Earth'ün başkanı Erik Pika ve Huffington Post'ta bir yazıda bütün bunlar Rusya'nın, Pakistan'ın ve diğerlerinin hem medyanın susması sonucu hem de politik acılarında konuşmaması sonucunda sorunun çözülmesinin imkansız hale getirdiğini söylüyorlar. Bin yıldan beri görülmüş en sıcak dalgaları Rusya'da ve 2003'te Avrupa'yı kasıp kavuran sıcaklarda 30 bin hatta 50 bine kadar insanın öldüğü yani özellikle yaşlılar ve hastalar şimdi sadece Rusya'da da 15 bin kişinin ölmüş olmasından bahsediliyor olasılığından ve tabi bunların yol açacağı su ve tahıl savaşları ekmek savaşları da işin cabası artık tam anlamıyla mücadele zamanı Bill McKibben'da onu yazmış ben normalde terbiyeli bir adamım ama ağzımı bozmanın da bir zamanı var geldi yumuşak mizaçlı bir insanım metodist bir pazar okulunda da öğretmenlik yapıyorum çabuk öfkelenme ama şimdi bu işte artık ayva'yı yemiş durumda dünya diyor biraz daha sert bir terim kullanmış ben ama rütük gazabından korkarak bunu şey yaptım zaten radikal de bu yazıyı çevirirken o bölümü olduğu gibi atmış ama delirmenin ve ardından işe koyulmanın vakti geldi diyor ve siyasetçilerin diliyle konuşalım artık ihtiyaç duyduğunuz şeyi talep etmek hepsini alacağınız anlamına gelmez ama Asrın 20. asrın son dönemdeki en büyük çevreci, çevrecilerinden biri olan David Brower'ın Amerika'daki büyük kanyonu kurtarma mücadelesinin ortasında söylediği gibi işler diyor Doğru olduğuna inandığımız şeye derhal sahip çıkmalı onun için mücadele etmeli, müttefikler bulmalı ve davamız için bütün olası argümanları ortaya koymalıyız. Kendimizde veya başkalarına kazanmak için yeterli gücü bulamazsak o zaman bırakın taviz verilmesini başkaları önersin diyor. Ve e, 350.org adlı uluslararası çevre kuruluşunun kurucusu kendisi. 10 10 diye anılan yani 10, 10 10 Ekim 2010'da bütün dünyada yapılacak gösterilere de çağrı yapıyor. Yani ortada bir hareket olmasa hiçbir şey elde edilemeyecekti. Tutuklanmamız da gerekebilir. Kesinlikle şiddet içermeyen disipline ama son derece hakiki bir öfkeye ihtiyacımız olacak diyor. Hakikati sağlam bir şekilde sürekli olarak anlatmalıyız. Fosil yakıtlar sahip olduğumuz tek dünyayı yok ediyor evimizi. Buna bir duran dur diyende olmuyor. Çünkü kibar kibar konuşuyoruz. Dünyanın bize kulak vermesi için sesimizi yükseltmek zorundayız diyordu. Gerçekten de Rize'de ve başka yerlerinde Türkiye'nin de seslerini yükselten yerel hareketler de gözden kaçmıyor. Bununla ilgili Konuşmalara da devam edeceğiz. Dünyanın durumu hakkında da bugün 9.30'dan sonra bu konularla uzun zamandan beri ilgilenen ve bu konuda yazılar yazan Metin Münir ile Milliyet Gazetesi yazarı Metin Münir ile de bir yarım saatlik sohbetimiz olacak ama şimdi ara verelim. Açık Gazete <gülüyor> I think about the life I lived A figure made of clay And think about the things I lost The things I gave away And when I'm in a certain mood I search the halls and look One night I found these magic words In a magic mood Throw it away Throw it away Give you life give you love Each and every day And keep your hand wide open Let sunshine too cause you can never lose a thing if it belongs to you There's a hand that rocks the cradle and a hand to help us stand with the gentle kind emotions As it moves across the land And the hands unclenched and open Gifts of life and love it brings So keep your hand wide open If you need anything live your life each and every day and keep your hand wide open let sunshine through cause you can never lose a thing if it belongs What we own and claim Possessing and belonging to Acknowledging a name So keep your hand wide open If you're needing love today Cause you can't lose it Even if you throw it away every day, and keep your hand wide open. Let the sunshine through, 'cause you can never lose a thing if it belongs to you. Cause. If it belongs to you You can never lose a thing Away. At Gitsin Abbey Lincoln 80 yaşında 3 gün önce ölen Caz şarkıcısı Yazar şair Ve aktivist Abbey Lincoln'dan dinledik Abbey uh, Sings Abbey Adlı son albümünden Dinlediğimiz bir parçaydı Kendisine Bu parçada Larry Campbell Gitarda Scott Colley Basta Guild Goldstein Gil Goldstein kordiyonda ve Dave Egger'da cello'da eşlik etmektelerdi. Evet, Açık Radyo 94.9 burası ve devam ediyor. Biraz önce sözünü ettiğim şeyde bir bir nokta unutmuşum. Barack Obama'nın turizmi kurtarmak için Florida'da tatil yapıyorum. Bak denizde temiz diyen Meksika körfezine milyonlarca varil. Petrol boşaldıktan sonra ve bir de gene milyonlarca galonda asit atıldıktan sonra daha düz kimyasal koreksit kızlarıyla işte 9 yaşındaki kızıyla denize girmesini gösteren fotoğraf şey Lindin'e de şeyi de hatırlatmış. Bana da aynı şeyi hatırlattı zaten. Bir zamanlar Başkan Mao yangçe nehrinde de. 72 yaşındayken büyük dümenci diye adlandırılıyordu. Büyük lider 65 dakika içinde 15 kilometreyi kat etmişti. Devlet propaganda makinesi öyle çalışıyordu o zaman. Demek ki komünist ya da kapitalist ya da demokratik fazla bir şey değişmiyor. Yöneticiler her zaman böyle davranıyorlar politikacılar. Ne yapalım? Onlar da öyle. O aklıma gelmişti. Evet, şimdi kalan diğer haberlere de kısaca bakacak olursak, Meksika'da kuvvetli bir petro şey uyuşturucu savaşı diye adlandırılan aslında yoksullukla yakından ilgili şiddet olayları dayanılmaz bir şekilde artarak devam ediyor bir bir vali Santiago valisi vilayetinin başı Edelmiro Cavazos kaç silahlı kişiler tarafından kaçırılmış Monterey'in dışında validi de bir belediye başkanından bahsediyoruz pardon özür dilerim Edelmiro Cavazos Santiago diye küçük bir Monterey eyaletinin vilayetinin küçük bir kasabasının belediye başkanıymış kaçırılmış aynı zamanda da 12'den fazla 13 kişi de öldürülmüş Yine yeni bir şiddet dalgasıyla sokaklarda kanlar içinde yatan insanların cesetleri ve oradan uzaktan geçerken oraya doğru bak, bakmamaya çalışan insan fotoğrafları yeğe fotoğrafları da var 20 28 bin kişi ...öldü bugüne kadar... ...ve Ciudad Juarez'de... ...1400 kişi sadece... ...yani şeye bağlı... ...uyuşturucu çetelerine bağlı... ...çok ağır bir... ...durumdan bahsediyoruz... ...bunu da geçelim... ...bu arada ilginç bir haber de... ...Milliyet gazetesinde görmemiz mümkün... ...o da... E, e, ...enkaz bıraktılar diye savaşçı son Amerika Birleşik Devletleri askeri de Irak'ı terk etti diye bir sürmanşetten fotoğraf vermişler. 7 yıllık işgalin sonunda eve dönen Amerikan askerlerinin mutlulukları üzerinden okunuyordu diye bir fotoğraf var. Ve bir bilanço da çıkartmışlar fakat epey de insan öldü. Yurt dışına birçok insan mağdur oldu, zorunlu göç mağduru diyorlar ama maalesef milliyet refikimizi üzme pahasına da şunu söyleyeceğim. Bütün söylenenlerin orada hepsi çok eksik ve hatalı. yani Bir kere savaşçı son Amerikan askerinin Irak'ı terk ettiği filan da söz konusu bile değil. Amerika sadece işgale yeni bir isim takarak devam ediyor. Bunu açıkça kabul etmemiz lazım. Eğer bu tip devlet propagandasını, yerleşik düzenin propagandasını kabul etmeye devam edecek olursak halimiz harap. O zaman yani bütün verilen rakamların da doğru olmadığını söylememiz lazım maalesef. En az 150 bin sivil öldü diyor ama 1 milyon... 350 bine kadar da bu sayının çıktığını da belirtmek gerekiyor. çeşitli başka hesaplananlardan 230 bin kişinin yurt dışına kaçtığı da tamamen çok çok eksik bir rakam milletim verdiği doğru değil. Dört buçuk milyona yakın oldu. Birleşmiş Milletler ve sivil toplum kuruluşları tarafından başka sivil toplum kuruluşları tarafından da söylenen bir şey ve İç göçle birlikte 4,5 milyondan fazla insanın yerinden yurdundan olmuş olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Ayrıca da işte daha geçenlerde Felluce'den de verdiğimiz haberlerde kullanılmış olan uranyumlu silahlar sonucunda korkunç bir iki başlı çocuklar, organları yer değiştirmiş insanlar filandan bahsediyoruz ve katiyen de Sadece başı başka tarafa çevirmekten ibaret olabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı falan terk ettiği yok. Geçen gün Seamus Mill Guardian gazetesinde ne zaman 5 Ağustos tarihinde yani sadece yeniden bir isim verdiğini ve buna karşılık bir de ayrıca da özel özel ordularla işi götürdüğünü şirketlere devrettiğini özelleştirdiğini söylemek lazım Yani şu anda yüz binden fazla 100.000 bin civarında diyelim işgal güçleri için çalışan insan var 10, 11 bini de bunların Enfa en az 11.000'i bini de silahlı paralı asker ve 3. dünya devletlerine mensup onlar Çünkü ucuz aspara ile çalışıyorlar bir Peruluyla iki Ugandalı, güvenlik korumanın koruma diyorlar onlara paralı askerin mesela daha e, haziran e, şey pardon temmuz ortasında ölmüş olduğunu da hatırlama gerekiyor ayrıca da Hillary Clinton askeri e, sözleşmelerin e, miktarını sadece dışleri bakanlığıyla birlikte çalışan taşeronların sözleşmesinin miktarını yedi bine çıkarıyor iki bin yedi yüzden biliyorsunuz büyük elçilik zaten yeryüzünde gelmiş. Ya yani bu ay çekilme bittikten sonra 94 askeri üst kalıyor. Onlarda en az 50.000 asker daha var. Bu özel çalışanları, özel paralı askerleri hiç saymıyoruz. Ve Bağdat'taki Amerikan büyükelçiliği Vatikan Şehri kadar büyük zaten ve hiçbir şekilde Irak'ından terk edip gideceği yok. Onu, onu da yazsalar gazeteler enkaz bıraktılar diye sanki çıkmışlar ve arkada sadece bir enkaz kalıp yakıp yıkıp gittiler demek hiç alakası bile yok yani. Milliyeti üzmek istemeyiz ama öyle değil durum öyle görmek istiyor olabiliriz ama değil. Enkaza da razı olunabilirdi. Irak'ın 20 yıllık en büyük petrol işletmelerinde, petrol kuyularında 20 yıllık kontratlar yapılıyor. Nereye bırakıyorlar, ne enkazı diye düşünebilir insanlar. Ta 1958'den beri Anglo-Iranian Oil Company zamanından beri zaten Britanya kontrolünde olan şeyler şimdi de Gene batılı şirketlere petrol çıkartmak için oradalar ve yani Irak'taki Irak halkına milyonlar yani kadınların tamamen yersiz yurtsuz kalıp fahişelikten başka hiçbir şey yapamayan yüz binlerce kadından bahsedilen bir ülkeden bahsediyoruz. Yani yüz binlerce ölü ve 4 milyon 4,5 milyona yakın mülteciden bahsediyoruz yedi yıllık Amerikan ve biraz da Britanya işgalinden sonra başka da bir günü var işin ondan da bahsetmek çok önemli on binlerce kişi hala hapishanelerde çürüyor işkenceler altında hiçbir yargısız tamamen yargısız hukuksuz sağlık ve eğitim konusunda e, milliyette bazı şeyler vermiş evet genç nüfusun işsizlik oranı yüzde otuz diyor ki bu da doğru değil çok çok daha yüksek 7 milyon insan yoksulluk sınırında yaşıyor diyor ki bu da çok çok daha fazla ve temiz su bulunamaması sağlık kişiliği, hizmetlerinin hiç işlememesi elektriğinde green zone denilen yeşil bölge dışında Hala hiçbir şekilde çalışmaması, gidip gelmesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bir endüstrinin bir şeyin kurulması, ticari hayatında yürütülmesi çok zor. Ve Bağdat'ın 1500'den fazla checkpoint denilen kontrol noktasıyla birbirinden ayrılıp duvarlar, elektrikli, elektrikli teller vesaire... Ve ağzını açanın da hayatıyla ödediği bir durumdan bahsediyoruz. Üstelik de sektör ve etnik kartları oynayarak bir ulusal direniş hareketinin önüne, e, ortaya çıkmasını da engelledi. Demokrasi getireceğiz diye. Yani savaş suçları işlediler. Blair ve Bush başta olmak üzere hepsinin peşinden gidilmesi ve yargılanmalar için koşturmamız gerekiyor. Onun için öyle enkaz bıraktılar filan diyerek, savaşçı son Amerikan askeri de Irak'ı terk etti diyerek kurtaramayız maalesef. Üzüntülerimizle Refik'imizi hatırlatmak isteriz. Seamus Millen'in yazısına bakmaları 5 Ağustos tarihindeki Guardian'dan bakmaları yeterli olabilecektir. Bir de son olarak şöyle bir şeyden bahsetmemiz mümkün olabilir. Bu bir saatin sonunda çıkmadan önce Heron skandali devam ediyor. Genelkurmay'ın 16 günden beri hiç açıklama yapmadı bir Heron skandalinden bahsediyoruz. Cumhurbaşkanı Gül onun üzerine bir açıklama yapmış. Heron iddiasını inceletiyorum hiçbir şeyin üstü kapatılamaz demiş. Hantepe baskınından bahsediyoruz. Hantepe baskının da ihmal iddiaları var. 6 askerin şehit edildiği Hantepe baskınını saniye saniye aktaran her görüntülerini izleyen komutanların saldırıya göz yumduğu iddialarını incelettiğini belirtmiş Gül. Kamuoyunun bu kadar konuştuğu bir konuya kayıtsız kalınamayacağının da altını çizdi deniyor. Bu Abdülhamit Bilici'nin zaman gazetesindeki haberine değiniyorum. Aynı zamanda da Heron skandalının yaşandığı Han Tepe'de çatışan ve o geceyi yaşayan Er Yusuf ...Kılıç'la konuşulmuş... ...Faik Hanas da Hatay'dan bildiriyor... ...onu da Taraf Gazetesi ile... ...Taraf Gazetesi'nden okumak mümkün... ...Hantepe'den yaralı kurtulan Er... ...Yusuf Kılıç yaşadıklarını anlatmış... ...baskından önce... ...ön mevziler boşaltıldı diyor... ...bu da tabi daha da akıl dışı... ...bir iddia olarak ortaya çıkıyor... ...Heron Skandalı'nın yaşandığı... ...Hantepe'de PKK'larla ...çatışan Kılıç baskın öncesi... ...saldırı ihtimali yok... ...gereksiz bunlar denerek... 50 askerin bulunduğu alt ve üst mevzilerin boşaltıldığını söylemiş. Yani bu Hantepe ile ilgili konu giderek karanlıklaşıyor ve derinleşiyor. Çukurca'daki Hantepe üst bölgesi 20 Temmuz'da PKK'nın yaptığı bir baskında 7 askerin yaşamını yitirdiği haberiydi bu. İlk önce Taraf Gazetesi'nde çıktı ve her onların PKK'lıları tespit etmesine rağmen müdahale edilmediğini ortaya koymuştu. Hatta Yusuf Kılıç PKK'lıları teğmenim sandım demiş. Komutanım askerlerim ölüyor diye yardım istedi. PKK'lıları mevzilere çok hızlı sızdıklarını söylemiş. Bir ara burun buruna geldim. Adamı komutanım sandım bir de kim o diye bağırdım ama el bombası attım evziden zor çıktım bir türlü yardım alamadık şehit komutanımın askerlerim ölüyor diye bağırarak yardım istemesi hala kulaklarımda demiş ayrıca ağır silahların çalışmadığı mevzilerde bulunan ağır silahların çalışmadığı yoksa bu kadar ağır kaybın olmayacağını da sözlerine eklemiş komutanlara da niye boşaltılan mevzilerin gereksiz olduklarını sormuşlar gereksiz diyorsunuz baskın filan olmaz bunlar gereksiz dediler diyor herhalde bu konuda yalnız cumhurbaşkanının değil yani hükümetin genel kurmayın ve Bağımsız Cumhuriyet savcılarının da harekete geçmesini hem askeri hem de sivil savcıların da harekete geçmesini bekleyeceğiz herhalde. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Şimdilik bu kadar. Bir de Star Gazetesi'nde. Ergene konsanı Ergun Poyraz'ın 2006'da Baykal kitabı hazırladığı çalışmasında Baykal'ın garsoniyeri ve Nesrin Baytok'un ilişkilerine yer verdiği ortaya çıkmış. Kasetin izi Poyraz'da diye bir skandal haber daha var. Ergun Poyraz Jitem'in ısmarlamasıyla yazdığı önceki kitaplarını Cumhuriyet Halk Partisi önünde tanıtmıştı diyor Cevheri Güven'in haberi. Poyraz'ın evinde bulunan ve şifresi yeni çözülen CD'ler arasında Baykal hakkında derlenmiş bilgilere yer verilen bir kitap taslağı da ortaya çıkmış. Baykal'ın garson yeriyle Nesrin Baytok'la ilişkisine dair notlarda yer alıyormuş. Böyle bir durum da var. Bunu da herhalde ayrıca araştırma konusu edecektir. Hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de gerekli makamlar diye havale edip ben huzurlardan şimdilik ayrılıyorum. Açık kaste. Müzik Müzik is the magic of a secret world. It's a world that is always within. The music is the magic and the hiding place, the hiding place. music is the magic and the hiding place. It's a place where the spirit is home. The music is the magic of a secret world, a secret world, a secret world. of a secret world It's a world that is always within Abbey Lincoln'dan dinlediğimiz bir parça daha. The Music is the Magic. Gene aynı albümden bugün çaldığımız bütün parçalar. Abbey Sings Abbey albümündendi. Ee, şu ana kadar çaldığımız parçalar demek istiyorum. Abbey Lincoln 80 yaşında. 14. Ağustos'ta. E, çeşitli rahatsızlıkları vardı ama muhtemelen kalp rahatsızlığına bağlı olarak aramızdan ayrıldı. Kendisi hem bir dramatik bir vokalist hem de Sivil Haklar Hareketi'nin özellikle siyahların Hakları Hareketi'nin önemli öncülerinden ve sözcülerinden biri. Çok önemli bir kaybı müzik dünyasının. Ona bir günaydın daha demiş olduk. The music is the magic. Evet Açık Radyo'da devam ediyoruz Açık Gazete'ye Miktat Bey ile e, bağlantımız olamadı zaten kendisine tatil bildirmiştik bu sefer onun kabahati yok Kabahat Biz de onun için biz devam ediyoruz bu arada da onun konusuna uygun düşecek çok e, vahim bir durumdan daha bahsetmemiz gerekiyor. İşte Dersim'deki askeri operasyonlar sırasında yanan binlerce hektarlık ormanlık alanın günler geçmesine rağmen söndürülmemesi olayına değinmiştik. Hozat Belediye Başkanı Konak bu bir doğa katliamı ve buna son verilsin diyor artık sabrımız taştı diye. Hatta dünkü taraf gazetesinde kendisinin bu konuda bir de yazı kalemi almış olduğunu görüyoruz. Dersimdeki orman yangınlarına hayır diye güvenlik gerekçesiyle devletin kendisi tarafından yakıldığı şeklinde iddialar var ve bugüne kadar da buna karşı yetkililer hiçbir açıklama yapmadılar. Hayır biz yakmıyoruz demediler diyor. Biraz daha detayına girersek önemli bir haberle karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sürdürdüğü askeri operasyonlar sırasında yine ormanlık alanlar alevler içinde kaldı diyor. Yine demesinin sebebi bu haberde tarafın bu haberinde. Çünkü bundan önce de sayısız defalar son 15-20 yıldan beri en az bu şekilde haberlere sık sık rastlıyor olmamız. Cudi ve Gabar dağlarında birkaç hafta öncesinde yaşanan orman yangınları ancak şimdi henüz söndürülebilirken Alevler bu sefer Dersim'den yükseldi diyordu haberde. Bölgedeki askeri operasyonlar sırasında özellikle Kobra helikopterlerinin PKK'ların geçiş yolu ya da barınma alanı olduğunu düşündüğü her noktayı bombalamasıyla çıkan yangınlar işte adları şurada. E şöyle sayılmış Kırmızı Dağ, Kutu Deresi, Zergovit, Güleç, Geyik Suyu, Marçik Buralardaki ormanlık alanlarda korkutucu boyutlara ulaştı yangınlar diyor Ve bu bir vahşettir ve doğa katliamıdır diye devam etmiş Ozat Belediye Başkanı Dersim'deki orman yangınlarına belli kesimler dışında herkes çok duyarsız kalındı diyor Herkes tarafından Cevdet Konak tüm bölge halkının bu katliamın, o çevre katliamının tanığı olduğunu söylemiş. E, ormanları PKK'lılar yakıyor şeklinde bir açıklama geldi ama bunu inandırıcı bulmuyoruz demiş Konak. Çünkü örgüt mensupları kendi barındıkları ormanlık alanları tahrip ederek bindikleri dalı keser mi? Bunun ne mantığı var diye sormuş ve yangına müdahale etmek isteyen sivil vatandaşların ve yangın müdahale ekiplerinin operasyon bölgesi denerek engellendiğini Hatta telefon dahil tüm kayıt cihazlarına el konduğunu da iddia etmiş Bu da tabi bugün çok kısa bir zaman aralığı içinde dile getirmek bahtsızlığına da uğradım. Vuradığımız e, bir e, Üçüncü önemli Kovuşturulması ve iddialarının Cevaplanması istenen Üçüncü konuda oluyor herhalde Bunlar önce işte Heron skandalının Yaşandığı Hantepe'de Saldırı ihtimali gereksiz Diyerek Saldırı ihtimalinin olmadığı ve gereksiz Bunlar denerek 50 askerin bulunduğu mevzilerin Boşaltıldığını söyleyen biri ...bir er Yusuf Kılıç'ın... ...kılıçla yapılmış... E, ...mülakat var. Herhalde bunun... E, ...öncelikle hem hükümet... ...hem askeri hem de... ...Cumhurbaşkanlığı yetkilileri... ...ki Cumhurbaşkanı da öyle söylemiş... E, ...üstü kapatılamaz demiş... E, ...onlar tarafından incelenmesi... ...ve cevaplanması... ...soruşturulması çok beklenebilir bir şey. Hemen arkasından da... ...Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki genel başkan... ...değişimine yol açan... E, Sex kaseti, skandali e, meselesi de e, şimdi yeni bir iz çıkmış. Ergene Ergenekonsa'nın Ergun Poyraz'ın evinde bulunan ve şifresi yeni çözülen CD'ler arasında notların yer alması konusunda da herhalde etraflıca bir şey yapılacaktır diye düşünüyoruz. Dolayısıyla onun da bir soruşturma konusu olması muhalefet içinde en azından partinin içinde ve kon davasında herhalde soruşturmaya devam edilmesi ihtimali vardır diye söylüyorum. Bir üçüncü iddiada işte bu Dersim ormanlarının alev alev yanmakta olduğu büyük bir doğa katliamının gerçekleştirilmekte olduğu. Ve devletin e, bu bölgede bilinçli bir insansızlaştırma politikası yürüttüğünü de savunan bir e, belediye başkanı var hozat e, belediye başkanı bunun yani şöyle söylüyor halk bu yangınlar karakollar operasyonlar nedeniyle kendi meralarında dahi özgürce dolaşamıyor bölgenin en temel geçim kaynağı hayvancılık ama insanlar yangın mayın polis ve asker korkusu nedeniyle bu alanlarda dolaşıp hayvancılık yapamıyor, gittikçe yoksullaşıyor. Artık bu doğa katliamının sorumluları bir an önce bu vahşete son vermelidir şeklinde konuşmuşlar. Gerek konuşmuş gerek Kürt meselesinin çözümü adı altında yapılan yeni karakollar gerekse de bilinçli olarak ateşe verilerek tahrip edilen ormanlık alanlara yönelik gerçekleştirilen yangınlarla bir sonuca ulaşılamayacağının artık farkına varılması gerekir demiş. Bu konuda da bir yazı yazmış Hozat diye Başkanı Cevdet Konak. Bunun da herhalde soruşturulup bir sonuca hele bu küresel iklim değişikliğine ve küresel ısınmaya bağlı olarak dünyada Rusya başta olmak üzere pek çok yerde kasıp kavrulan durumlar varken Bununla ilgili de bir soruşturma Beklenebilir Pek diğer gazetelerde Göze çarpmayan ama Önemli bir durum Oysa öte yandan e, Dersimle ilgili bir özür dilesin Dilemesin tartışması da Devam ediyor referandum kapsamında Siyasi liderlerin e, il il gezerek Yaptığı konuşmalardaki atışmalarda Oldukça Düşük bir seviyede ceryan etmekte Aynı zamanda da işte mesela Dersim için özür dilesin ben o tarihte daha doğmamıştım diye e, bir e, konuşması var Kılıçdaroğlu'nun. Kılıçdaroğlu aslında şey derken de aklıma geldi. Dersim ormanlarının bu söndürülemeyen yangınları söz konusu olduğu zaman bölgede hayvancılığın da yapılmasına ciddi bir engel oluşturduğunda Belediye Başkanı söylüyor, Hozat Belediye Başkanı e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı da Başbakan'la konuşmasında şeyi de söylemişti. Et Balık Kurumu Başbakan'la görüşmesi sırasında Et Balık Kurumu'nun kurulmasını istemişti. Meselenin sadece Et Balık Kurumu'nun kurulmasıyla kolay kolay halledilebileceği gibi görünmediğini bir kez daha ortaya koymamız gerekiyor herhalde. Evet bir ilginç haberde e, İzmir'in Şirince köyünde otel olarak işletilen yazar Sevan Nişanyan'ın 12 Bağ evine yıkım kararı çıkmış. Nişanyan'ın daha önce restore ettiği 4 tarihi köy evinin yıllardır uygulanmayan yıkım kararları da İzmir İl Genel Meclisi'nin aldığı karar uyarınca yıktırılacakmış. Nişanyan. İzinsiz olarak inşa ettiği yapılar için toplam 50 yılı aşkın hapis sistemiyle de yargılanıyormuş. Şöyle demiş Nişanyan: "Sınıfsal nefretten kaynaklanıyor bu," demiş. Devlet diye Timur ordusu mübarek, yapmayı bilmezler ama yıkmaya gelince hepsi aslan demiş. Yıktırılacak binaları da kendi çocuğu gibi gördüğünü belirten Nişanyan, cahillik ve kıskançlık yüzünden. Gelip 16 çocuğunuzu dozerle öldürseler ne yapılması gerekirse onu yapacağını ifade etmiş. İlk gününden beri akıllara durgunluk veren bürokratik engellerle karşılaştık. 2001'de de bu nedenle hapis yattım. Bir süre yumuşamış görünüyordu olay. Şimdi tamamen ezmeye yönelik bir hal aldı demiş taraf gazetesine verdiği bir mülakatta. 16 dava açıldı. Şimdi e, hepsinden en üst cezalardan mahkumiyet çıkıyor. 4 binanın yıkım kararı vardı. Şimdi tavuk kümesi ve havuz da dahil hepsini yıkma kararı çıktı. Buna cesaretlerinin yeteceğini sanmıyorum demiş. Evlerin kaçak olduğu eleştirilerini de şöyle yanıtlamış. Köy evi bunlar. Taştan, topraktan evler sürekli bakım ister şimdi bunları yasal olarak bir çıkmaza soktular izin almak istendiğinde mümkün değil en komik davalardan biri şu kümesimiz var onunla ilgili dava normalde 3 aydır bunun çıkması ama ben sabıkalı olduğum için 2 yıla çıktı demiş 2 yılda pek çoğu izinsiz olan Şirince'deki diğer turistik tesisler arasında özellikle nişanyan evlerine sürekli yıkım kararları alınmasının altında siyasi nedenler de yattığını söylemiş Nişayan. Bu baskı süreci Matematik Köyü'nü inşa etmemizle başladı. Onu durdurmak ve yıkmak için Ali Nesin'le birlikte yapmış oldukları Matematik Köyü'nden bahsediyor. Uluslararası. Onun için çok büyük bir çaba gösterdiler ama başaramadılar. Bu aynı zamanda benim Yanlış Cumhuriyet kitabımın yayımlandığı ve tarafta da yazı yazmaya başladığım zamana denk geliyor diye konuşmuş. Bir de böyle bir haberimiz var. Yani yaz sıcaklarında dünyanın en sevimli haberleriyle karşı karşıya olduğumuzu söyleyemeyiz. Baştan sona dünkü ranting haberiyle beraber... Tüm küresel ısınma ve seller yangınlarla beraber devam eden vahim bir durum var. Şimdilik burada keselim. Tekrar ona döneceğiz. Bir konumuzda olacak. Söylediğimiz gibi Metin Münir ile de saat 9.30'dan biraz sonra konuşacağız. Onun özellikle Linda Güney Almanya'daki Linda Nobel toplantıları üzerinde dünyanın gidişatı üzerine yazdığı bir dizi yazı ve bir de alternatif enerji üzerine ilginç bir teknoloji ve başarı öyküsü Ahmet Lokurlu'nun hikayesini de yine son zamanlarda yazdığı yazılardandı. Bu ikisini aynı konu etrafında toplanıyor aslında ikisi onları konuşmak üzere. Ona bağlanacağız ama önce yine Abby Lincoln'a kulak verelim. <Gülüyor> guys sin Abbey Lincoln'dan dinledik. Bird Alone adlı şarkıydı bu da. Kendi e, Abbey Sings Abbey albümünden dinlettiğimiz son şarkı da buydu size. Abbey Lincoln'ın e, 80 yaşında e, hayata veda ettiğini, jazz şarkıcı, yazar ve aktivist olduğunu bir kez daha bu şekilde hatırlatalım. Açık gaste. Evet Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com ve aynı zamanda onun Açık Gazetesi saat 9:34 dakika geçerken biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi bir telefonla konuğumuz var. Metin Münir Milliyet Gazetesi yazarı ve kendisiyle özellikle Milliyet Gazetesi'nde son e, Haziran sonundan başlayarak yazdığı bir dizi Linda e, yazısı. Ve daha sonra da alternatif enerji ile ilgili olarak da son e, Ağustos, e, 13 Ağustos ve 14 Ağustos'ta yazdı Ahmet Lokurlu'nun öyküsü e, üzerinde konuşmak istiyoruz. Günaydın Metin. Merhaba. Evet, e, şimdi bu ciddi bir e, ilk defa bu 14 yıla yakın bir zamandan beri açık radyoda takip etmeye çalışıyoruz bu iklim meselelerini ilk defa ben bir uluslararası gazetede birinci sayfadan bunun küresel ısınmaya bağlandığını gördüm Pakistan'la ilgili olarak ama onlar da çok ihtiyatlı bir dil kullanmışlar gene acaba küresel ısınmanın bir rolü olabilir mi diye şu anda da Huffington Post'ta okuduğum bir yazıda da Erik şeyin başkanı Friends of the Earth Dünya Dostları Derneği'nin başkanı da Rusya'daki, Pakistan'daki ve başka yerlerdeki bu aşırı iklim olaylarının artık norm haline gelmeye başlayacağını yani asıl işin içinde mahvolmuş olabileceğimizi söylüyor ve iklim deve kuşlarından bahsediyor. Ne diyorsun? Ben bunun böyle olmakta olduğunu uzun zamandan beri düşünüyordum zaten. Benim için sürpriz değil. Bunu yani bu, bu bizim şeyimizle ilgili zannediyorum. Yani insanın bir genetik yapısı var ve bir takım hayvan olarak bir takım özellikleri var. Bunların arasında en önemlilerinden birisi bencilliktir ve kısa vadeli olmaktır. İnsanın sistemi bencillik üzerinde kuruldu. Yani kapitalizm Şirketler, halka açık olma durumları, işte denizin dibinin dibinde e, şeyler, petrol aramaklar ve o petrolü ararken bir felakete e, yol açıldığı zaman daha o felaketin yaraları kapanmadan başka bir yerde başlamak, işte bunlar bizim insan olarak hep özelliğimizin birer şeyidir, tezahürüdür. Yani diğer yaratıklara bakacak olursanız onlar belirli limitlerin dışına çıkmadan, ...hayatlarını sürdürüyorlar... ...yani mesela... E, ...güvercinler arasında... E, ...yoksul veya fakir göremezsiniz... E, ...şişman bir serçe yoktur... ...obes bir serçe yoktur... ...uçamaz çünkü... E, ...ama obez milyonlarca insan var... ...yani biz bu yarattığımız... E, ...problemi... E, ...halledecek bir durumda değiliz... ...onun için görmemezlikten gelmek... ...insanların işine geliyor... ...hükümetlerin işine geliyor... Yani biz insan olarak sonsuz çeşitlilikte ve büyüklükte sorun yaratmakta uzmanız ama bunları çözmekte uzman değiliz. Onun için bizim gideceğimiz tek yol yok olma yoludur. Zaten tarihte insan benzeri bir sürü yaratık çıktı. Yani binlerce, on, yüz binlerce yıldan başlayarak bunların her birinin bir belli bir hayat süresi oldu. Sonra o süreyi tamamladılar. Şimdi biz de bu süreyi tamamlamaya gidiyoruz. Ve bunun önüne geçmek benim için yani bence mümkün değil. Çünkü e, bence zaten e, küresel ısınmayı e, garantileyecek miktarda e, şeyi karbondioksiti ve diğer gazları havaya püskürttük. E, ve onları oradan geri almamız mümkün değil. Yani bu sene için e, işte e, sicil tutulmaya başlayalım en sıcak yıl e, dendi. Bence bundan sonraki bütün yıllar sicil tutulmaya başladığından beri en sıcak yıl olacak. Evet, bu özellikle Lindau'da bir konuşmasına atı fita bulunduğun İsviçreli Profesör Richard Ernst evet. ilginç, önemli şeyler telaffuz etmiş değil mi? Evet. Yani sorumluluk karşılığı olan bir olgu değildir, bu onun Sözüm yoksa senin mi? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi hatırlamıyorum ama bu kadar akıllı bir lafı benim edeceğimi tahmin ediyorum. Onun için muhatap <gülüyor> başkasından çalmışımdır. <gülüyor> ee, evet. Yani e, Lindau'da bu işler çok açık konuşuldu. Çünkü orada sadece bilim adamları vardı. Ve 4-5 tane de gazeteci vardı. E, 4-5 tane de 10'a yakın gazeteci vardı. E, dolayısıyla orada e, kimse politik falan konuşmadı. Orada hatta ee, Almanya'da iklim değişikliği e, ensüsünün başındaki kişi de e, çok açıkça bu işi 50 sene içinde halletmezsek hepiniz öleceksiniz dedi. E, bu e, oradaki aşağı yukarı e, 600-700 genç araştırmacının gözlerinin içine bakarak. Yani durum çok açık ve seçik aslında. Evet. E, şimdi tabii bunun içinde yani mücadele etmekten başka da bir yol bulunamadığı için de bunu e, takip etmek gibi bir durumdayız yani evet yani ben de ben de şey e, ellerimi havaya kaldırıp teslim olmuş değilim aslında yani kötümserim ama ben galiba her konuda kötümserim e, ama bu konudaki kötümserliğimin e, biraz temeli var mı onu da bilmiyorum kötümser olduğumu kabul ediyorum ben de kendi hesabıma e, elimden geldiği kadar işte bu yazılar yazarak ondan sonra e, Türkiye'deki gaddar ve Barbar e, çevre katliamını e, durdurmaya çalışarak, e, doğa dostları yaratmaya çalışarak elimden geleni yapmaya çalışıyorum ama e, bir işe yarıyor mu bilmiyorum doğrusu. <gülüyor> e, mutlaka yani e, Ernst Haas e, bu evrim biyologlarından biri Harvard Üniversitesi'nden bir ekiple e, dış dünyada e, yani bizim dışımızda e, gezegen dışında zeka var mı sorusuna cevap bulmak için bir araştırma yaptıktan sonra işte 50 milyar tür yaklaşık yaşadığını tespit etmiş bugüne kadar gelmiş geçmiş bu ekip ve sonunda bir tanesinin aslında zeka diyebileceğimiz IQ diyebileceğimiz bir yapıya o da insana ait olduğunu tespit etmişler fakat bunun bir Tabii bir de başka bir tespitleri de var. Karamsar biraz önce senin söylediklerinden aklıma geldi. Bütün bu 50 milyar türün gelmiş geçmiş türün ortalama ömürleri de 100 bin yılmış. Yani insan da kotasını doldurmuş olabilir ama bu süre içinde acaba başta kendisini sonra da diğer bütün türleri de yok etmek için bu sistematik çabayı gösterdiğine göre Acaba bir anomali olduğunu ispat etmek zorunda mı insan? Onu da düşünüyor insan tabii. Yani işte insan ders almıyor. Bakın Pakistan'da selde 12 milyon kişi evsiz kaldı. 12 milyon çok büyük bir rakam aslında. Fakat o kadar büyük bir duyarsızlık var ki Pakistan'ın kendisinde bile Pakistan devlet başkanı bu felaket yaşanırken ...uçağa biri İngiltere'ye gitti, Fransa'ya gitti falan... ...oradaki şatosunda kaldı... ...orada ne bileyim ben... ...yemeklere memeklere katıldı... ...böyle gayet şık kıyafetler içerisinde... ...yani insan şey yapamıyor... ...nasıl diyeyim... ...yani şey yapamıyor, organize olamıyor... ...yani dünyayı kurtarmak için... ...bir dünya devleti olması lazım... ...dünya... ...bütün ya da geçirli kurallar olması... ...kanunlar olması lazım... ...ve bunları uygulayacak bir güç olması lazım... Yani Brezilyalı gidip yağmur ormanını kesemeyecek, yani eşi bulunmaz doğa parçalarını ne bileyim ben birkaç kuruş para kazanmak için yok edemeyecek, Endonezya'da bu da olmayacak falan filan, filler vurulmayacak, kaplanlar bilmem ne olmayacak ama olmuyor. Yani işte denizlerde balık bitti, Japonlar hala bilmem ne balığı diye tutturuyorlar. Norveççiler balina balığı avlıyorlar. Yani hiç kimse e, bana yetti, duralım, bunu bir düşünelim demiyor. Böyle bir sistem yok. Ve böyle bir sistemin kurulması da mümkün değil. Yani bu bence nasıl olabilir? İnsanlık nasıl kurtulabilir? Veyahut da nasıl bir nefes alacak bir e, zaman kazanabilir? Böyle akıl almaz bir salgın hastalık olur. 3-4 milyar, hatta 5-6 milyar insan ölür. Bunun kesinlikle e, çevre yok etmekle ilgili olduğunu insanlar anlar. Ortaya ara başka bilgelikler, başka dinler, başka inançlar çıkar. Ve bu şekilde bu iş olur. Aksi takdirde ne bileyim ben işte elveda yani. Evet. <gülüyor> yani e, zaten e, ilginç o tekrar şeye dönersek e, 2 Temmuz e, tem tarihli yazına e, Richard Ernst'in yani bütün davranışlarınızı o şekilde ayarlayın ki her birinin sonucu insanın dünyadaki varlığını sürdüğü sonsuza kadar yaşatmak olsun diyor. Yani burada şeyle başkasından da artık bir şey beklemeyin kolları sıvayın ve bir gençlik ve gelecek partisi kurun demiş bir evet. av avukatınız olsun ve bu avukatın işi geleceğin hakkını korumak olsun diye yani en temel e, adalet etik meseleden yani kuşaklar arası eşitsizlikten herkese eşitlik olmamasından e, şikayet etmiş ve politik bir çözüm öneriyor işin ilginç tarafı. Evet evet yani e, e, tabii o, o yani böyle ideal çözümler üretmek çok kolay ve mümkün yani bunları bunları gençlere söylemek de mümkün ve bunlar gençler de büyük bir ihtimalle ee, ne bileyim ben benim yani yaşımdaki insanlardan çok daha duyarlı doğa için ama onlar da bu sistemin bir parçası ve ellerinde bir güç yok yani güç dünyada güç aç gözülerin elindedir duyarsızların elindedir ee, dünyayı dünyayı tüketmek isteyenlerin elindedir vazgeçmiyor adam yani ne bileyim ben bir petrol şirketi 25 buçuk üç milyar dolar senede kar ediyor, ama durmuyor. Yani ben bu kadar yeter demiyor. Ne bileyim ben? Ee, yani bakın mesela Microsoft'un sahibi dünyanın en zengin adamı, onun da akılsızlığı başka türlü. O da bütün servetini Afrika'da hastalığı kaldırmak için uğraşıyor. Yani Afrika'da hastalığı kurtarmak kaldırmak yani iyi bir şey de dünyanın dünyayı kurtarmaz. Çünkü dünyayı zaten bitiren e, kava kirliliğinden önce dünyadaki nüfustur. Bu nüfusu kaldıramayacak olan bir dünyada daha çok insanın yaşamasını sağlamak için para harcamak bir akılsızlıktır. Yani ne bileyim ben? Diğerlere ağaç dikersin belki ama ama o da değil. Yani e, e, yani yapacak bir şey yok aslında. Çünkü dünya o kadar büyük, o kadar e, kompleks bir mekanizma ki. Bizim bunu etkilememiz mümkün değil. Yani biz ancak yok olarak bir katkıda bulunabiliriz. Var olduğumuz müddetçe bunun için bir sorunuz. Ben bunu yıllarca önce yazdım. Eğer çok uzaklarda birisi teleskopla izliyorsa birkaç milyar yıldır dünyayı birden bire bir hastalığın sardığını görecek. Bir hasta bir kanser sardığını görecek dünyayı ve dünyanın ölmekte olduğunu görecek. Bu da bu kanserin hücreleri de biziz işte insanlar. Evet. Büyüme e, mesela ben de yıllar önce başka bir biçimde paralel bir şekilde ifade etmeye çalışmıştım. Yani büyüme tutkusu iktisadi özellikle alanda herkesi tamamen sarmış olan büyüme tutkusunun aslında doğada gördüğümüz canlılar aleminde gördüğümüz tek büyüme kanser e, büyümesi. Hücrelerinin çoğalması. O, o, dolayısıyla bu paralellik Ortada. E, öte yandan da tabii mesela e, da e, Türkiye'de de durum hiç, hiç açı değil. Yani e, kendisinin çevreci olduğunu söyledikten sonra da bu yüzlerce hidroelektrik santrali Karadeniz'de yapmaya kalkıyor ve bazı çevreci adı altında tipler, gruplar çıkıyor ve bu sıfatla da bu HES'lere karşı çıkıyor. Her türlü enerji yatırımına karşı çıkıyor. Kamuoyunu yanıltıyorlar diyor. Şimdi bu da çok paralel bir kötü gidişin işareti olarak görüyorum. Ne diyorsun? Ya şimdi bakın orada, oradaki durum çok açık. Başbakan çevreci falan değil, başbakan rantçı. Başbakan çevresine rant yaratmak istiyor. Bu HES'lerin arkasındaki olay da odur. Şimdi ben... E, hidroletik santral yapılmasın demiyorum. Ama bunun bir ölçüsü var. Yani Norveç'te ne yaptılar kendileri ortalığı berbat ettikten sonra bazı alanları ebediyen HES'e kapattılar. Biz de aynı şeyi yapmalıydık. Yani İkizdere gibi e, ondan sonra e, oraya yakın başka yerlerde o kadar müthiş bir doğa var ki orada HES yapmanın bir mantığı yok ekonomik mantığı da yok yarım megavatlık 1 megavatlık bir buçuk megavatlık santrallar yapılıyor bir sürü yere bu bir kasabanın elektrtiğini bile karşılamaz nedir Peki bunun mantığı yani bunun mantığı ne ee, bunun bir mantığı yok bunun bunun bir yani bunun ekonomik mantığı da yok ama bunun nerede nedir mantığı bu hes lisanslarını bedava dağıtıyorlar, Ondan sonra bunları bürokratlar ve yakınları ve politikacı ve yakınları kapatıyorlar. Ondan sonra da bu işe para yatırmak isteyenlere müthiş bir kara borsada satıyorlar. 5-10 liraya alınan şeyler birkaç milyon dolara satılıyor. Bu işin arkasındaki gerçek budur. Ben bunu defalarca yaptım evet. ama bunu dinleyen anlayan yok. Yani umurunda değil adam anlıyor musun? Çünkü sen ve ben ve bizim gibi insanlar biz şeyiz yani... Ağza kanaat eden insanlarız. Yani diyoruz ki tamam rahat yaşayalım ama şeye kaçmayalım, ifrata kaçmayalım. Anlatabiliyor muyum? Bunlar için öyle bir durum yok. Yani geçen gün gazetede bir ilan çıktı. Gaziantepli bir grup bir sürü insanı uçağa doldurup oraya götürüp şey yaptı. Bu insanların milyarlarca doları var. Bu insanların hesmes yapmaya ihtiyacı yok. Oradaki İkizdere'deki bir santralın getireceği Birkaç yüz bin dolara veya birkaç milyon dolara ihtiyacı yok bunların ya. Ama durmuyor. Yani evet. onu da yiyecek, diğerini de yiyecek, diğerini de yiyecek, diğerini de yiyecek. Çünkü şeyinde onun kafasında, gündeminde böyle bir şey yok. Yani insanlar bakar ve görmez anlıyor musun? Ve, ve yüreği vardır ama bu taştan imal edilmiştir. Yani senin benim gibi değildir. Ben mesela... Oturup bir ağaca bak, Saatlerce baktığım olur Yani bu bir gerçek <gülüyor> Ben diyorum ki doğa o kadar güzel ki Her şey insan dışında Ve insanların yaptığı dışında O kadar güzel ki Başka bir şey yapma Yani otur yani Mesela şu anda pencereden baktığımda Böyle bir pergüren üzerini kaplamış Yaseminler görüyorum Yani e, saatlerce bakabilirim oraya Veyahut da gidip altında Onun nefesini çekebilirim ama bu, bunu görmeyen insanlar var. Burnu bu kokuyu almıyor, gözleri onu görmüyor. Ve bu insanlar çoğunluktadır. Dolayısıyla bunun şeyi yok. Yani hani karıncaları görüyoruz ya böyle. Oraya koşuyor, buraya koşuyor, bir şey topluyor falan filan. Aynen onun gibi. Gidiyor, geliyor, onu topluyor, onu yıkıyor, onu yakıyor. Fakat bunun sonucunun ne olduğu konusunda zerre kadar bir fikri yok. Evet dolayısıyla da yani açıkça da bu hesler yüzünden e, kadim ormanlarda binlerce yıllık e, ağaçların da yüz binler mertebesinde kesilmesi bu da şey yapılabiliyor. Yani işte bal filminde falan da gördüğümüz bu müthiş ormanların e, yok edilmesi sadece bir yakın kısa vadeli kar amacı giden şirketin ne peşkeş çekiliyor yani. Evet bunun e, yerel e, direniş ne kadar e, kendi hayatını korursa Milliyet Gazetesi'nde iki gün üst üste Karadeniz İsyan'da başlığıyla çıkan dizide de ilginçti aslında. Orada da kararlı bir e, yerel köylü hareketi olduğu görülüyor bakalım. Yani artık onlara bağlı tabii. Peki bir de şeyi sormak istiyorum e, Metin. E, bu... Lokurlunun hikayesini. Ben evet. de büyük bir tesadüfle Euro News'u seyrederken yıllar önce böyle bir Türk kökenli mucit olduğunu Türk olduğunu bile bilmiyordum Euro News'te. Sonradan da senin temas kurmaya çalıştım. Bir türlü kendi beceriksizliğimizden benim de olamadı kendisiyle konuşmak. Sen görüşmüşsün. Bunun hikayesine de kısaca alternatif enerji açısından bir değinebilir miyiz? Lokurlu'nun öyküsü aslında çok basit ve çok muhteşem. Ee, Lokurlu Erciyes Üniversitesi'ni bitirdikten sonra Almanya'da bir üniversiteye gitti. Ee, orada doktorasını e, hazırlarken bir keşifte bulundu. Bu keşif de şu, e, güneş enerjisini e, soğukluğa çevirmek. Yani güneş enerjisinden elektrik elde edildiğini biliyoruz. Güneş enerjisinden sıcak su da elde ediliyor. Yani benim Kıbrıs'taki evim mesela öyle... Sıcak suyunu öyle elde ediliyor. Ama lokurlu başka bir icatta bulunarak buradan soğuk su yani soğukluk elde etme becerdi. Ve bu sistemi büyük alanlarda yani fabrikalarda, hava alanlarında, ondan sonra alışveriş merkezlerinde kullanılacak bir sistem kurdu. Bu sistemin evlere uyarlanması için de dünyanın en büyük bankaları, en büyük... ...şirketleri ile çalışmalar yapıyor. Yani müthiş bir buluş yaptı adam. Evet. Fakat Türkiye'de buna ne şeyler... ...nasıl diyeyim... ...ne devlet katında... ...ne de özel sektör katında... ...hiç kimse itibar etmedi. Ve bütün ortakları falan filan... ...hepsi yabancı. Eylül ayında... ...fabrikası... ...robotlarla bu şeyi imal etmeye başlayacak. Çok büyük bir şey aslında... Ve özellikle bugünler için çok önemli. Çünkü işte bütün dünya sıcaktan kırılıyor. Bunu görüyoruz. Ve hepimiz elektrik kullanıyoruz. Halbuki bunun, yani bu sıfır karbon emisyonlu bir sistem. Evet, ee, yani bir muazzam yani. bir şey yani. Evet, yani, Hatta e, Time'da falan da yer almış. Peki şimdi Türkiye'deki medya gün geçmiyor ki bir e, Türk mühendis, doktor vesairenin başarısından bahsediyor. Ama doğru ama yanlış işte daima bir milli hatta milliyetçi diyebileceğim bir açıdan bakıyorlar. Oysa şimdi onların çoğu da gerçek çıkmıyor. Yani işte kanser aşısı haberleri falan gibi genellikle biraz asparagas kokulu haberler var. Oysa burada gerçek bir Öykü var ve önemli bir keşif, bir yeni teknoloji ve başarı öyküsü. Peki burada neden ortak alamıyor Türkiye? <gülüyor> Türkiye ortak alamıyor. Türkler buna hiç itibar etmedi. Aslında enteresan bir şey oldu. Sabancı Üniversitesi'nden bir mail aldım bu haberi yazdıktan sonra. Sabancı Üniversitesi'nde meğer bir bu tür buluşları destekleyen, onlara finansman ve yer bulmaya çalışan bir şey varmış. Üniversitede bir bölüm varmış. <gülüyor> ve Lokuldo'nun bütün bu Türklerle olan randevularını da şey ayarlamış. Bu üniversite ayarlamış. O üniversiteden, yani o üniversitenin bu bölümünün başındaki kişinin e-mailinden öğrendiğime göre aslında birçok şey varmış. Yani birçok buluşu olan, yani birçok geçerli buluşu olan e, Türk bilim adamı varmış Türkiye'de. Fakat bunların hiçbir şey bulamıyor. Yani finansman bulamıyor. Çünkü e, biz her zaman kopyacıyız, her zaman arkadan gelmeye e, şeyiz. E, nasıl diyeyim? Yatkınız, e, kısa vadeliyiz e, ve teknolojiye yabancıyız. Yani tek böyle bir şeyin e, çok uzun yıllar içinde e, bir e, meyve vereceğini anlamaktan aciziz. Yani. Ee, bak e, dünyada güneş enerjisinde en ön, en önde olan ülke Almanya'dır. Almanya'nın güneşle ne alakası var diyeceksin. Evet. En... Ee, ama Almanya bunu yıllardan beri 20-30 yıldan beri teşvik ediyor ve sonunda e, bu konuda dünyanın birinci şey oldular. Üretici ülkesi oldular. Yani onlar bunu kullanmıyorlar yaygın olarak ama e, işte yani şeyleri sistemi imal ediyorlar. Bizde böyle bir durum yok maalesef. Oysa tabi Türkiye'nin gerek e, evet bu meseleyi mesela rüzgar enerjisi açısından da enine boyuna tartıştığımız zamanlar oldu çünkü Türkiye'de e, bu işten anlayan uzmanlık Danimarkalı kuruluşlarla filan da evet. konuştuğumuzda Türkiye hem rüzgar hem de tabi ki güneş açısından yani enlem dairesi açısından Danimarka ve Almanya gibi ülkelere göre müthiş bir avantaj sahibi olduğu söyleniyordu. Buna rağmen Hatta rüzgarda bile Danimarka'dan daha iyi olduğunu söylemişti bir Danimarkalı sivil toplum kuruluşu bana bu radyoda. Oysa gene de ben de ufak tefek biliyorum ki güneş bu rüzgar fabrikaları şeyleri çiftlikleri kurmaları konusunda ne büyük bir zorluklar çekiyor çekmekte ve devam da ediyorlar bu alternatif enerji evet. konusunda. Bizde maalesef öncelik verilmiyor bu şeylere. Yani bizim kafamız böyle çalışmıyor. Bizim sistemimiz şey, sistemimiz hatalı. Yani mesela hükümette başbakanın dediği işin dışında hiçbir şey olmuyor. Yani bakanlar aslında bakan değil, biraz sekreterdirler. Yani orada enerji bakanı bir enerji politikası yaratacak, bilmem ne yapacak, uygulayacak. Böyle bir şey yok. Enerji Bakanı gaz fiyatlarını yükseltti ve başbakan onu hazırlayıp geri aldırttı. Yani böyle bir sistem içerisindeyiz biz. Şey yani biz böyle ne derler baba erkil. Biz Orta Doğu ülkesiyiz yani sonuçta. Onun için e, maalesef e, bu gibi böyle lokurlu gibi ve diğer insanlar gibi e, bilim adamlarımızı destekleyemiyoruz. Yani bunlar da e, körçer olup gidiyorlar maalesef. Yani başka ner aldım başka insanlardan. Başka buluşları olan insanlardan. Yani mailerinin zaten tonundan anlıyorum ki bunlar dürüst insanlar. Yani bu gazetede okuduğumuz böyle kanselarızlı palavraları değil. Ne evet. yapayım diye soruyor bana. Yani ben de yani ne bileyim, ya, yani ne yapabilir ki, nereye gidecek? Amerika'da olsa kapısında 100 sene şey bulabilir. Ee, yani bu venture capital diye bir şey var biliyorsunuz. Yani zenginlerin sırf böyle... E, Ümit vaadeden bir takım buluşları desteklemek için ayırdıkları paralar var. Bir risk alıyor adam, yani bunu ben tutacağım diyor ve tutarsa milyarder oluyor, daha daha milyarder oluyor diyelim. Hı -hı. Tutmazsa da para gidiyor ama böyle bir şey bu yani. Evet, özellikle de böyle dünyanın da sonunu getirmekte olduğu açıkça görülen bir durumda böylesine alternatif enerji şeylerine yenilenebilir enerji şeylerine yatırım yapmamak buluşlarına akıl dışı geliyor insana ama <gülüyor> Ya bak bir örnek vereyim Ömer. Ee, bu adam bir şey bir meclise gitti ve dedi ki bunu dedi ben buraya yarı yani yarısı cebimden olmak üzere bu sistemi buraya kurayım. Amacı da ne? Bunu yani bu bunu duyurmak için bunu yapıyor adam. Tamam mı? Evet. Şimdi mecliste doğaya duyarlı olduğunu göstermek için ve bu adamı teşvik etmek için bunu yapabilirdi. Yani bir yani bin mesela ne bileyim bir, bir, bir, bir buçuk milyon dolarlık bir işten bahsediyoruz. Yani yarısı da bedava olacak olan bir iş. Meclise kuracak evet, ya, Türkiye Büyük, büyük, büyük Millet Meclisi binasına. Evet. evet yani bu da büyük bir şey olacak. Yani hem İnsanların dikkati çekilecekti bu şeye, yani e, karbonsuz e, enerjiye, hem bu buluşa, yani her açıdan faydalı olacaktı. Sıfır Adama yani. demişler ki tamamını bedava yaparsan buyur. <gülüyor> tamam mı? Yani başka söylenecek bir laf var mı? Yok hayır hakikaten. <gülüyor> Peki Metin çok teşekkürler. Rica ederim. Görüşmek üzere. Rica ederim. Çok teşekkürler. İyi günler. Evet açık radyoda Metin Münirle Milliyet gazetesi yazarı aynı zamanda e, gazetecinin dışında da yazı, yazı kitapları bulunan e, gazeteci Metin Münirle ne olacak bu kainatın hali şeyi sohbeti gerçekleştirdik özellikle de kendisinin e, Lindau'da. Güney Almanya'da Nobel ödüllü bilim insanlarının katıldığı toplantıdan çıkardığı notlar yazılar ve bir de Ahmet Lokurlu'nun Solitem firmasıyla ilgili yaptığı e, buluş üzerinde alternatif e, yenilenebilir enerji için yaptığı buluşla ilgili e, yazıları üzerine çıkarak ama dünyanın da içinde bulunduğu açmazı, büyük açmazı da konuşma fırsatı bulduğumuz ufak bir ...sohbet gerçekleştirdik. Ve bu şekilde de... ...bitiyoruz. Bitiriyoruz. Bitirirken de Abby Lincoln'dan başlamıştık. Onu da bitireceğiz. Onun... ...Freedom Day adlı... ...parçası, özgürlük günü. Kendisinin... ...Abby Lincoln 80 yaşında birkaç... ...gün önce vefat etmişti. Onun... ...hem... ...besteci... Şair şaire ve e, müzisyen yönü dışında aynı zamanda önemli bir sivil haklar e, savunucusu olarak ömrünü geçirdiğini de söylemiştik. Bu da ona her iki hayatını da hem müzikal hem de aktivist hayatını birleştiren bir şarkı olarak Freedom Day'i dinleyerek kapatıyoruz. Hepinize günaydın. Çıkkası